vitir namazını kaza ederken kunut dualarını okumalı mıyız? E tabi vitir namazı kılınırken kunut duası okumak vaciptir. Şimdi vacibi terk ettiğiniz zaman nasıl eda olarak kıldığınızda kunutu okumadığınızda sehiv secdesi gerekiyor. Aynı şekilde kunu, vitir namazını kaza olarak kılarken de kunut duasını okumak vaciptir okunmaması durumunda unutarak mesela okunmaması durumunda yine kazada da yani sehiv secdesi gerekir dolayısıyla okunması okunması gerekir. gerekiyor